Ne kadar süracak Allah bilir. İnşallah elimizden geldikçe bir şey kaçırtmadan ne çok detaylı ne de çok öyle e, eksik kalacak tam orta bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Geçen en sonda kaldık dedik Kur'an-ı Kerim canlılara inmiştir. Yani insanları uyarıyor. Ölülere inmemiştir. Yani ölülere dedik Kuran okumak meselesini açığladık orada. Doğrusu olan nedir? Kuran canlılara hitaptır, ölüler değil. Ölüler Kuran içeriğinde ne zaman faydalanırlar, ne zaman onun yetiştirdiği sebep olduğu o insanlar, ister evlediler olsun, ister Kuran içeriğine bassın, ister ne olursa olsun o insanlar sebep olsalar. O Kur'an-ı Kerim'den faydalanırlar. de Kur'an-ı Kerim'in emrettiği, nehyettiği meseleleri canlandırmışsa ondan faydalanırlar. Evet. Kur'an-ı Kerim asılda ne masal bir kitabıdır, ne hikayedir ve ne eski bir kitaptır. Nedir Kur'an-ı Kerim? Canlı bir kitaptır. Allah'ın dedik kelamıdır. Bu ümmete niye inmiştir? Bu ümmet için bir matod olsun, yasa olsun. Allah subhanahu Teala Kur'an'ı Müslümanları Müslümanlara yol gösterilsin diye indirmiştir. Hidayet kitabıdır. Zulumbattan çıkardıp aydınlığa götüren kitaptır. Kur'an-ı insanları batılı tan alıp hak yola götüren kitaptır. Kur'an-ı Kerim insanları hidayet ve cennetin yolunu çizen kitaptır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş insanlar için yollarını bulsular, cennetin yolunu bulsular. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim inmiş musulmanlar iman edenler ona tedbbur etseler. Tedebbür nedir? Yani düşünsüler anlamını. Allah'ın emirlerini, yasaklarını olduğu için de hikmetlerini düşünsüler, Allah'ın azameti ortaya çıksın ona göre iman etsiler. Kur'an-ı Kerim halal ve haram kitabıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de halalı ve haramı belli ediyor. Allahu Teala'nın sınırlarını çiziyor. Kur'an-ı Kerim genelde İslam şeriatinin ana çizgisiyle bütün paketi anlatıyor. Datayı da nerededir? Sünnettedir. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır. Adem zeya her şey içinde var Kur'an-ı Kerim'de. Bunun anlamı nedir? Kur'an-ı Kerim bu ümmetin yasasıdır, matodudur. Yani bu ümmet için yasa olarak gönderilmiştir. Yani nasıl dedik fabrika bir elektronik şey ee, cihaz üretir, onun yanında kataloğunu verir, çalıştırma klausülü verir. Kur'an içinde Allah Teala da insanı yaratmış, bu evreni yaratmış, insanı da bu yer üzerinde yaratmış. Nasıl yaşayacak? Adenzea Kur'an içinde ne var? Var. Adenzea nasıl yaşıyorsun yer üzerinde? Kur'an içinde hepsi açıktır. Bellidir. Onun için Kur'an-ı Kerim olmuş peygamberler vasıtasıyla yer üzerinde tebliğ olunsun ondan sonra Müslümanlar onu kendilerine yasa olarak kabul etsiler onu amel etsiler. Allah'ın hadlerini, sınırlarını bilsiler, emirlerini yerine getirsiler, nehiilerini nehilerinden uzak olsunlar sınırları aşmasılar. Kur'an-ı Kerim Aynı zamanda insanın bütün adan dedik hayati sistemde her şey var. Nasıl alışveriş yaparsın? Nasıl satış yaparsın? Nasıl hayat şartlarında diğer insanlarla geçinirsin? Adab, ahlak, eğitim bütün meseleler Kur'an içerinde bulunuyor. Aynen zamanda Kur'an içerinde geçmişlerin neyi var? Kıssaları var. Tarihleri var. Geleceğin var. Onun için Kur'an-ı Kerim bir musulmanın olmasa olmazıdır. Gerçekten bütün insaniyetin olmasa olmazıdır. Ama işte bu da intihan tarlasıdır bu hayat. allah Teala hem yaratmış, hem rızkımızı vermiş, hem yol gösteren kılavuzu vermiş. Aynı zamanda elimizden tutan peygamberler de göndermiş. Peygamberlerin sonundan sonra İslam peygamberin sonundan sonra peygamber yoktur ama onun peşinde giden onun varisleri, İslam alimleri var, o görevi devam ettiriyor. Kur'an-ı Kerim işte bizi nereye götürüyor? Cennetin kapsına götürüyor. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim nedir? İtikat kitabıdır, ibadet kitabıdır, ahlak kitabıdır, alışveriş kitabıdır, ekonomi kitabıdır. Bu tarih kitabıdır. Evrenin yaratılışı, sonu, tarihi de var içinde. Kur'an içeriğinde her şey var. Onun için sahabeler dediler ki, Kur'an içeriğinde her şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyi öğretti. Şeriat peketinde ne var? Her şey var. Hatta ve leukçi bir kuş havada uçursa semada, Nereden gelir, nereye gider, onu bile Resulullah bize sallallahu aleyhi ve sellem anlatmıştır. O da bir ümmettir. Onlar da tesbih ederler. Velevçi biz tesbihlerini duymuyoruz, anlayamıyoruz. Bunlar hepsi Kur'an içerisinde anlatılmıştır. Öyle enteresan ki bazen Kur'an içerimi biz çok okuyoruz. Bakıyorsun bazen yeni bilim bir şeyi keşfediyor. Aa diyoruz hakikaten bu Kur'an-ı Kerim'de varmış. Sonradan farkına var diyoruz. Bazen yeni bilim senelerce uğraşıyorlar. Batıda bir şey keşfediyorlar. Kur'an-ı Kerim onu bir kelimede anlatmış. Bakıyorsun. Onun için Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri kıyamet gününe kadar bitmezdir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği var. Resulullah'tan Bugüne kadar 1464 sene. Ondan sonra da ne kadar devam edecek? Kıyamete kadar Kur'an-ı her zaman için, her mekan geçerli bir yasadır. Hiçbir zaman aciz kalmamış çağın önünde. Bak 1400 sene kusurdur. Çağların önünde aciz kalmamış. Her çağa, her zamana, her mekana uyum sağlamak zorundadır. Neden? Çünkü zaman, mekan, mekanı Allah yaratmış, Kur'an-ı de Allah indirmiştir. Allah'ın kitabıdır ve kelamıdır. Ondan dolayı hata ne olur? Kabul etmez. Çetrefil hele hiç ol, bulunmaz ve olmaz içinde. Her zaman Allah Subhanahu Teala ne yapar onu? İndirmiştir. Her zamana, her mekan için geçerlidir. Bundan dolayı Müslümanların üzerine vacip tür Kur'an içeriğini yer üzerinde hacim kıldırsınlar. Neyini emrini yasağını. Kur'an içeriği üzerine yasalar kurulsun. Hem şahıs hem toplum şahısın üzerine vacip olan nedir? Ben Kur'an içeriğini okudum, Allah'a iman ettim. Bunu Gönlümde işleteceğim. Onun için gönlümüzde Kur'an-ı Kerim'i yaşatmasak bedenimize yansımaz. Bedenimize yansıtmasak evimize yansımaz. Evimize yansımasak sukaka yansımaz. Sukaka yansımasak yerimizde İslam hakim olmaz. Neyle hakim olur? Bu gönül işidir, gönülden başlar. Onun için her Müslümanın üzerine vaciptir. Kur'an-ı Kerim'in bütün adenzeye emirlerini yerine getirsin, buna inansın. Ya inanmasa ne olur? Çafir olur. Velevçiyi bir küçük cüz'i meseleyi terç etsin. Ama inanıyorsa tembellikten yerine getirmiyorsa büyücünah işler. İsa ediyorsa Allah kurusun kifre kadar götürür onu. Bunu da ayırt etmemiz lazım. Onun için bir her ferdin üzerine vaciptir Kur'an-ı Kerim'i ne yapsın? uygulasın kendi nefsinde ondan sonra ne hakimiyeti var her insan bir çobandır sürüsünden mesuldür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sen de sürün nedir kendi çime hücumun geçiyor önce kendi nefsine sonra el, ehli beytine yani kardeşine ve yani vesaire böyle hücumun geçenler üzerine vacip olarak Kur'an içerimi öğretersin. ya öğretmesen sen ne olursun Allah kurusun insanı böyük günahtan, isrardan çıfra kadar götürebilir. Eydir toplumun üzerine nedir? Toplumun üzerine de vaciptir. Kur'an-ı Kerim'den hükmetsin. Eğer hükmetmeseler ne olurlar? Kafir olurlar. Allah'ın hükmünü iptal ederler. Ondan dolayı Allah subhanehu ve teala Maide suresinde şöyle buyuruyor. فَحْكُمْ beynohum. Bima anzal ve la tettbe ahwa'hum, amma jaa'k min al-haq, fakum binenhum. Ay qulum, ay alchem, fakum binenhum. Fakum nedir? Emirdir. Senin üzerine vaciptir Kur'an'dan hücum edersin. Bima anzal Allahu. Allah ne indirmişse mi senin üzerine, olar hüküm verirsin insanların arasında. Velevçüvi insanlar Müslüman olmasalar bile. İslam'a göre onlardan alışverişini dengelersin. Biliyorsunuz Yahudiler geldiler, ya Resulallah dediler ya Muhammed dediler, bizim aramızda ihtilaf oldu, hükmet. Ve lâ tettebi ahva'ahum Onların heva havaslarına, isteklerine uyma. Ne demektir burada Rasulullah haber ediyor? Resulullah uyur mu olara? Hayır. Resulullah haşa kafa uyumuyor olara. Ama onlara uyma ne diyor? Çünkü onların istekleri bitmez. oğlu her zaman kendisine çeker. İsteği bitmez. İster kendisine göre ayak uydursun. Sen ne yapacaksın? Sen Allah'ın hükmüne göre hükmedeceksin. Oları hesaba katmayacaksın. Yani bir hakim dese halk Kur'an içeriğimi istemiyor. Ben onun için hüküm edemiyorum ne olur? Oların hava, havaslarını uydur, çafir olur. Allah'ın emrine uyacaksın. Çünkü bu sene gelen diyor hak'tir. Resulullah'a gelen hak'tir. Vaciptir. Resulullah'a olan vacip ümmetinin de üzerine nedir? Vaciptir. Diğer Maide ay ayetlerinde e, biliyorsunuz 44'ten 47'ye kadar Allah Subhanahu ve Teala meşhur ayetler var Üç tane peş peşe. Mellem yahkum bima anzalallah fa ulai kafirun. Sonra peşinde içinde de diyor fa ulai kehumul Peşi bir peşindekide de diyor ki fa ulai kehumul Burada alimler ehli sünnet alimleri Diyorlar ki, bu ayette Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen nedir? Kafirdir, zalimdir, sonra fasıhtır. Şimdi ehl sünnette terimlerde ne var? Böyücü var, küçüğü var. Küfrün böyücü var, küçüğü var. Böyücü küfür insanı milletten çıkardır, küçük küfür böyücü günahtır yani. Allah kurusun, israr milletten çıkardır insanı. Zalim de aynendir. Büyük zulüm, çife mukabildir. Küçük, büyük cünahtır. Fasik de, büyücü Allah kurusun çifirdir. Küçük, büyük cünahtır. ehl sünnet alimleri diyorlar ki asas olan bu ayetin anlamı nedir? Kim Allah'ın hükmüyle hükmetmese çafir olur. Bu nedir? Allah'ın hükmünü iptal etse. Kimin gibi? Beni İsrail gibi. Yahudiler Allah'ın hükmünü Tevrat'ta bile değiştirirler, cizliyordular. Celal anlamıyla bu ayetin nedir? Küfürdür. Ondan dolayı kim Allah'ın hükmüyle hükmetmüyorsa, başa geçmişse elindedir ki istese değişir, elindedir, Değişmiyorsa ne olur? Kâfir olur. Bir de bu mesela ben şahs olarak Allah'ın bir hükmü geldi bana, ya dedim tamam da ama ben bunu yapmıyorum. Çünkü ben şu anda bıçakta bu uygun değil. Yani bunu yapmıyorum. Bu olur yapmasam da olur. Bu Allah kursunu çifre götürün sana. Ama dese ki ben bunu he, bu haktır, vaciptir üzerime ama yapacağım yani nefsime uydum yapmadım böyle bir ikrar olsa bu ne olur? Böyü günah olur. Hakim de aynen öyledir. Eğer bir hakim Allah'ın hükmüyle hükmediyor ama bir meselede, birkaç meselede Allah'ın hükmünü tevilen, tevil ederek, yani nefsine uyarak iptal ediyorsa, bu büyük günah olur. O da nedir? Mesela, benim amcamin oğlu hırsızlık yaptımın elini keseceğim. Ben de hakimim, devlet başkanıyım. Ne yaptım? Bu amcamın oğludur, kesmeyeyim diye, amcam üzülmesin diye kılıfını uydurdum, kesmedim, bunu kurtardım. Bu ne işledim ben? Büyük günah işledim. Ama bu amcam oğlu için has bir günah. Eğer bunu ben yasa yapsam desem evet el kesmek artık bizim şeriatten kaldırıyoruz bunu. Bunun yerine mahpushana veriyoruz ya para cezası veriyoruz. Bu ne olur? Kifre olur aydın. İnsanı dinden çıkartır. Çünkü Allah'ın bir hükmünü bilerek iptal etti. Bu datayı bilmemiz lazım. Bazı insanlar bu datayı bilmiyor. Ne diyor? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen çafirdir toptan. de çafir değil toptan. İşte görürdük bundan önce işte Hüsnü Mübarek, başarı Aset vesaire, Gazafi bulara çafir demiyorlar. Neden? Çünkü Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorlar. Halbuki bular ta içindeler. Tam tersine bunlar hem çafir hem münafiktiler. İslam gösteriyorlar kendileri ama dini baltalıyorlar, dini iptal etmişler. Bunlar zındık idiler. Allah da cezalarını verdi elhamdülillahi rabbil alemin. Bunlar kafirdiler. Çünkü imcanları var. Allah'ın hükmüyle hükmetseler etmiyorlar. Ama kim Allah'ın hükmüyle hükmetmiyorsa he, elinde değil, iradesinden hariç o belki özür bulabilir. Ama tek mesele de hükmetmiyorsa cenel anayasayı anayasa şu Kur'an'dır, şeriat'tır. Ama bazı meselede nefsine uyur, yasalaşmamak şartıyla olsa nedir bu? Çifür değil. Yasalamak, yasa olmamak şartıyla. Yani Allah'ın bir hükmünün karşına yasa olmamak şartıyla o devlette bir meselede çeynedi insan bu böyü günahtır. Ama yasaladı velev bütün paketi şeriat olsa bile bir mesele ters olsa Allah kurusun insanı çifre götürür. İşte bu ayetinde alimler diyorlar ki vaciptir ümmetin üzerine şeriatı yer üzerinde kanununu kurması lazım. Şeriat paketinde ne varıysa o vaciptir insanların üzerine. Evet. Ondan sonra sadece Kur'an içerim değil. Kur'an içerim dedik ki şeriatin anayasasıdır. Ana paketidir. Bunun yanında ne de var? Yanında sünnet var. Çünkü bu peket tamamdır Peket Allah'ın emridir. Kur'an tek başına olmaz. Yanında neyi var? Açıklaması var. O da sünnettir. O da vaciptir. Müminlerin üzerine, Müslümanların üzerine Kur'an'ın sünneti uygulasılar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye gönderildi? İns ve cinne gönderildi. Ne için? Allah'ın Risalesini tebliğ için. Tebliğ etmek için Cimin anlarız Kur'an ana çizgisiyledir. Detay açıklama nerededir? Şunnettedir. Onun için Allah Subhanahu taala diyor: "Ve enzelnâ ileyke'd dikre litubeyyine lin-nâsi mâ unzile ileyhim ve le'allehum Diyor senin üzerine indirdik zikri Kur'an'ı litubeyyine lin-nâsi. Onu açıklarsın insanlara. İşte açılamak nedir? Sünnettir. Kur'an'ın ilk tefsiri sünnettir. Kur'an, Kur'an'ın açıklaması Resulullah'ın sünnetidir. Bunu böyle bilmemiz lazım. Onun için kim dese ben Kur'an'la yola çıkıyorum sapıktır. Sünnete küçük baksa nedir? Allah kurusun kafirdir o. Yen de ne der? Kur'an'da hangi sünnet e, sünnette olan Kur'an'da aslı var onu alırım. Ama Kur'an'da aslı yok ol, ol, olmayan sünneti almıyorum. Bu da sapıktır. Allah kurusunu israr etse o da çafir olur. Çünkü sünnet sahih bir senetle geldi. Bunu ümmet icmale kabul etmiştir. Ümmet de inçanı yoktur. Dalalat üzerine toplansın. Evet. Bu da nedir Kur'an içeriğinin bu ümmetin üzerinde bir matot olmasıdır. Evet şimdi bundan sonra ne var Kur'an içeriği nedir? Devam harf ve evet onun yok. Elü Sünnet ve Cemaat Kur'anın harf ve manalarıyla hakiki Allah kelamı olduğuna, ondan gelip ona döneceğine, mahluk olmayıp Allah tarafından indirildiğine, Allah'ın bununla gerçekten azametine ve celaline layık bir surette işitilen bir ses ile konuştuğuna, onu Cebrail, Aley Cebrail aleyhisselamın Allah Azze ve Celle'den işiterek aldığına, Cebrail aleyhisselamın da onu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tebliğ ettiğine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de onu Cebrail aleyhisselamdan işitip kalbinde hissettiğine inanırlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'ı asabına tebliğ etmiş, ondan sonra ümmete tebliğ olunmuş ve bu şekilde bütün ümmetlere ulaşmıştır. Bu kitabı hikmet sahibi ve her şeyden dolarlar olan Yüce Allah apaçık bir Arapçayla indirmiş, bize de hiçbir şüphenin söz konusu olmayacağı bir tevatürle nakledilmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki bu Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu ruhul emin uyarıcılardan olasın diye apaçık Arapçayla senin kalbini indirmiştir. Evet. Şimdi ehli i Sünnet Diğer fırkalarla kırılma neymiş? Kur'an içerimin mahluktur, mahluktayım. Akılcılar da özellikle Mutezilelerle. Nedir mesela? Yen yani ondan türüyen fırkalarla. Nedir? Bunlar dediler ki Allah'ın sıfatlarını iptal ettiler. Bütün sıfatlarını akıldan iptal ettiler. Kendilerine bir töhlük kurdular. Yani Resulullah'ın getirdiği yoldan çıktılar, akıl mantıkla yürüdüler. Neyden kim bunlara yaptı? Şeytan. Şeytan tek başına da bunlara şey yapamadı. Şeytan çünkü bütün yoldan gelir. allah Teala söz verdiği gibi diyor. önden gelirim, arkadan gelirim, üstten gelirim, yandan gelirim, alttan gelirim. Her yerden kuşatırım oları diyor. Ne yaptı? Bu şeytan bazı Müslümanlara hatta bazı halifelere ilham verdi. Ne yaptı? Dedi gidin Yonan felsefesini kitaplarını tercüme edin. Yonan felsefesi de akıl mantıktan ne olmuş? Akıl mantıktan olmuştur. Akıl mantıkla yazılmıştır. Onun için bunları da tercüme ettiler. bunlar da okudular oları ne oldu? Hem şeytanın vasfesesü şübhetleri hem derlerinde ellerinde okudukları kafaları karıştı ne yaptılar şeytana uydular. Uyar ne yaptılar aklı devreye soktular. Aklı devreye sokarken kafirler Allahu Teala'yı yaratanı bile kendi akıllarıyla muhakeme etmeye başladılar. Onun için Allah'ın isim ve sıfatlarında ne yaptılar? Tehrif, ta'til yaptılar. O ne demektir? Yani Resulullah'ın getirdiği gibi Allah'ın istediği gibi Allah Teala'yı tanıtmadılar. Ne yaptılar? Allah Teala'nın bütün sıfatlarını akıl mantıkla iptal ettiler. Dediler bu yaratandır. Olmaz sifat olsun. Halbuki Allah kendisi yaratandır. Bu evreni yaratmış. Bize de elçisiden kitabında ve sünnette bize onun sifatlarını, kendi sifatlarını bize öğretmiştir. Bunlar iptal ettiler. Ne kaldı ortaya da Kur'an-ı Kerim. E Kur'an-ı Kerim nedir? Kelamullah. Kur'an'da da geçiyor. Allah'ın kelamıdır bu. E buna ne yaptılar? Deseler Allah'ın kelamı değil. Bir müşkület. Deseler Allah'ın kelamıdır, içi müşkület. Nedir üçüncü müşkület? Kendi yaptıkları tevriyi bozuyorlar. Çünkü kelam sıfat kelam, sıfattır. Bunlar diyor Allah sıfattan münezzehtir diyorlar. Cuba Allah'ı tenzih ediyorlar eksiklikten. Ne yapıyorlar? Bu sefer Allah'ın sıfatlarını tatil iptal ediyorlar. Ne dediler? O zaman dediler en iyisi biz diğeriz. Kur'an içerimi Allah Teala yaratmış. Nasıl bizi yaratmış, evreni yaratmış. Kur'an içerime de ol demiş, olmuş. Gördün mü? Buradan Kur'an içerimi iptal etmişler. Hatta öyle olmuş ki bir halife kocaman halife Harun Reşid'in oğlunu buna inandırmışlar. O da ne yapmış? Buna inanmış, kalkmış kılıç zoruyla Otorite zorıyla bütün imamlara ne demiş? Herkes ilan etsin Kur'an mahluktur, Allah'ın kelamı değil. Yani Allah'ın kelamı nedir? Allah onu konuşmamış. E, halbuki o zamana kadar, e, 300 seneye kadar, 200 kusur 70 seneye kadar nedir? Ümmet inanmış Resulullah'tan gelen itikat, Kur'an Allah'ın kelamidir Bular ne dediler? Kılıç sordular. Bütün ne kadar alim kılıştan geçti. Ne kadar alim mahpus anlatıldı. Bu meydanında Hı? Suvarisi kimidir? İmam Ahmed. İmam Ahmed yumruğunu vurdu masaya. Sabit kıldı. "Çi sene kusur mahpus da işkence oldu, zincire vuruldu." Ne dedi? Dedi, "Kur'an Allah'ın kelamidir, mahluk değil. Mahluk diyen kafir olur." Allah'ın kalemini iptal eder. Bazı alimler öldü. Bazı alimler yen çizdi. Bazı alimler yuvarlak bir şey söyledi kurtarsın diye. İmam Ahmed sabit kıldı. Hatta İmam Ahmed'e dediler ki ya İmam dediler. Bak filan filan büyük alimler senden daha büyük alimler yuvarlak bir söz dediler kurtardılar. İmam Ahmed bir tane gelmiş mahpus hanede kendisine ne yapıyor? Ya yani, düyalok yapıyor nasihat ediyor. İmam Ahmet'i kurtarsın. Ama İmam Ahmet kendi nefsi vayında değil. İmam Ahmed ümmetin dini vayındadır. Ümmetin dini değişilmesin. İtikadı değişilmez Ya ne olur ya Kur'an Allah'ın kelamıdır diye bitsin gitsin. Mesele böyle değil. Taouizdir dinden. Onun için İmam Ahmet ne dedi? <gülüyor> Eğer derse derse mahluktur, çafir olur. Ne dedi ona? O alim gelmiş onuyla nasihat ediyor. Dedi ki, gel bak dışarıya mahpushanenin üstten penceresine çıktı. Bak dedi ne kadar 500lerce 300 kusur fakih oturmuş, ellerinde çayat kalem. İmam Ahmed ne derse onu yazsalar Din olur ondan sonra dedi. Ben nasıl bu taviz veririm dedi. Anladın bildim? Ve vermedi. Ne oldu sonunda? Ha, hak kazandı kazandı. Onun için İmam Ahmet'in adı kaldı İmam-ı Ehl-i Sünnet. İmam Şafii de böyücü imamdır. Malik de imamdır. Olara niye İmam-ı Ehl-i Sünnet demediler? Çünkü Ehl-i Sünnet'i i̇mam lakabını hak etti. Sünneti kurudu. Öyle bir zor yerde. Onun için ümmet demişler ki alimler <gülüyor> ümmeti çi sefer çi şahıs kurtardı. Birincide Abubakir riddetten kurtardı ümmeti. Çincide İmam Ahmet kurtardı. İtikad meselesinde Kur'an mahluk meselesinde. Yani Allah Teala Kur'an'ı konuşmamış. Ne demiş? Ol Kur'an'a, olmuş Kur'an içerim. Halbuki Allah Teala el-Sünnet itikadında Resulullah'ın getirdiği bize itikatta Allahu Teala <gülüyor> Kur'an içerimi ne yapmış? Konuşmuş harifle anlamıyla. Kendine layık olan bir şekilde konuşmuş. Allah konuşur. Hazreti Musa ile de konuştu. Konuşur. Kendine layık olan has bir sıfatta bizim gibi değil. Nasıl konuşur bilemeyiz ama Allah konuşur. Hakkıyla da konuşur. Ona has, yakışan bir şekilde Allah Teala konuşmuş. Biz bunu böyle inanıyoruz. Cirmatus senede sabrederiz. Bunun gerçeğini cennette görürüz nasıl konuşuyor. Allah hakkıyla konuşur. <gülüyor> Allah Subhanahu ve Teala konuşmuş, Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağıya kadar okumuştur. Cibril Allahu Teala'dan duymuştur. Cibril Allahu Teala'dan duymuş, gelmiş Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem okumuştur. Resulullah Cibril'den duymuştur onu. Ondan sonra ne olmuş? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ashabı okumuş, ashab da bize okumuş. Ashabtan da tabi'in, etbâu tabi'in bugüne kadar zincirleme bize geliyor. Onun için Kur'an-ı Kerim muhakkak bir hocanın yanında okuyacaksın. Bu zincirin senedini bereketini almak için. Ben süper Arapça biliyorum. Kur'an-ı Kerim'i kendim okudum. Bu yetmez. Velev ki hakikaten okuyorsam, %100 okuyorsam, bereketsizdir benim ilmim, kıraatim. Neden? Çünkü o senet Rabbil alemine dayanmıyor, kopuktur. Onun için muhakkak Kur'an-ı baştan aşağıya kadar bir hoca dinlesin seni, icazet vermesi lazım senin. Onun dinlemesi tabi icazet vermesidir. Dinlese seni ne kadar kuvvetli hoca o kadar kuvvetli senedin var Rabbil alemine. Çünkü bu Kur'an elimizdedir şu anda, bir hücud Rabbil alemindedir. Allah'ın kelamıdır. Ya bir dene bir insan bir kadını seviyor. Mektup geliyor ona. O mektubu kokluyor. Değil mi? O mektubu kaç sefer okuyor? Efekeyr Rabbi'l Aleminin kelamı elimizdedir. İşte onun için ehli sünnet diyor ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allahu Teala kelam onun bir sıfatıdır. Bunu iptal edemeyiz, tevhid de edemeyiz. Bazıları var diyorlar. çelamdır, Allah konuşmuş. Bilmeyiz nasıl konuşmuş. Konuşmuş. Öyle bir şey. konuşmuş. Hakkıyla konuşmuştur. Hakkıyla konuşmak nedir? Harfle konuşmuştur. Musa aleyhisselam'la Allah vekellem Allah Musa teklima. Bak teklima mübalağa sıgasıdır. Yani konuştu onunla hakkıyla konuştu. Bu Kur'an'da nereden indi? Allah Teala'nın yanından indi. Nere indi? Yeryüzüne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte ayette ne diyor? İnnehu Rabbi rabbul alamin. Rabbul alemin'den indi. Çim mi indirdi Rabbul aleminden? Rabbul aleminden Cibril duydu indirdi. Nezzale bihi ruhul amin. Ruhul amin Cibril'di. Nere indirdi? Alekel bike le tekune mine'l mundirin bi arabiyyin mubin. Bak ne diyor? Bilisanin arabiin Mubin. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i bu harflerden okumuştur. Arabiyin Mubin ap atuh neydi? Arabi dilden. İşte buradan Kur'an-ı Kerim'de niye mucize var? Çünkü rabb Alemin'in kelamidir. rabb Alemin hata yapabilir mi? Haşa ve kefa. Allahu Teala hatadan, zulümden nedir? Münezzehtir. Hata yapmaz Rabb-il Alemin. Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim hak kitaptı. Bilisâni ara, bilisânin Arabiyyin mubin. Apaçuk arapça bir dilde indirildi. Yani Cibril Aleyhisselam Allah'tan arapça duydu Kur'an-ı Kerim'i. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem arapça tebliğ etti. Apaçuk nedir? Yani Resulullah apaçuk duydu ondan. Yok ilhamdan geldi kalbine. Duyurdu Cibril'den ezberliyordu. Bazen acele diyor ayette geçtiği gibi Resulullah acele yapıyor. Diyor, la tuaccil. Diyor, sen acele etme lituharrik bihi lisanek. Dilini acele çabalatıyorsun. Neden? Tez hıfz etsin. Diyor, o senin işin değil. Sen dinle, biz senin kalbinde onu yerleştiririz. Ayette geçtiği gibi. Kalbinde seni yerleştiririz. Evet. Sonra ne diyor diğer ayette? Allah'tan indirdi ruhul kudüs. İşte bu Kur'an-ı Çerim, i Sünnet, Kur'an-ı bir özelliği nedir? Allah'ın hakkıyla çelamıdır. Ehl-i Sünnet, dört imam böyle inanıyor. Kur'an Allah'ın çelamıdır. Dört imamdan sonra bu bozulmuştur. Ne demişler? Maturadi itikadı olsun, olsun vesaire yıllar olsun demişler Kur'an <gülüyor> Allah'ın çelamı yen demişler çelamı değil, mahluktur, mutezile yen de demişler, çelamdır ama nasıl çelamdır bilmiyoruz. Ehli sünnet ne diyor? Hakkıyla çelam Evet. Allah'tan gelmiş Allah'a döner. Bak bu da ehli sünnetin bir neyidir? İbaresidir. Ne demek Allah'tan, Allah Teala'dan gelmiş Allah Teala ya döner. Yani kim konuşmuş bu çeleme Allah'tan çıkmış. Yere iner, yerde kalır, 1400 sene gelmiş, ondan sonra devam eder kıyamata kadar, kıyamet kopmadan önce yer üzerinden Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i hepsini alır. Hafız kıyametin alametlerindendir tabii. Hafız sabah kakar Kur'an-ı Kerim'i unutmuş. Bir çelime tür hatırlasın hatırlamaz. Ha dedim Mushaf'a. Mushaf'ı açayım Mushaf'tan okuyup Açarlar mushafı bakarlar bamba yazdı Kalmamış Kur'an-ı Kerim. Kıyamet gününde allah Teala Kur'an-ı Kerim ne yapar? Alır yanına. İşte on üç sünnet diyor Allah'tan gelmiş bir de Rabbim alemine dönerdir. Kur'an-ı Kerim yer üzeri bitti Kur'an-ı Kerim'in de hüküm bitti. Bitti hüküm. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim yer üzeri içindirmiş. Cennette Kur'an-ı Kerim ne lazım bize? Lazım değil. Bitti. Çünkü Kur'an-ı nedir bize? Emirdir. Nehidir? Bu nedir? Amel ister. Cennette amel yoktur. Cennette ne var? Yanceli bir yatmak var. Eğlence yeridir. He? Nasıl bir çocuk dokuz ay koşturup okuyur, üç ay tatil verirlerine, ona. Üç ay babası demez kalk oku. Baba tatildir der. Anlatabildim işte cennette bitti. Bu sefer tahtil dünyada biter ama cennette halidi nefiha. Müjdetisi de budur. Ebedi olarak bitmeyen bir tatildir. Ebedil abidin yani sonsuza kadar tatil yapıyorsun cennette. Evet. Diğer paragraflara Kur'an-ı Kerim Tevrat'ın Musa Aleyhisselam'a indirildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme topluca bir defada indirilmedi. Olaylara göre veya bazı sorulara cevap olmak üzere ya da durum ve şartlara göre 23 yıllık bir süre içinde parça parça indirildi. Evet. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim bir seferde indirilmedi. Kur'an-ı nasıl indirildi? Kur'an-ı Çerim Cibril aleyhisselam Allah Teala konuşuyor Kur'an-ı Konuştuktan sonra yazılıyor Kur'an-ı Ondan sonra dünya semasına iniyor. Allah'ın kelamı. Dünya semasına iniyor. İzin veriliyor Kur'an-ı Çerim Rabbil aleminin yanından dünya semasına insin. Dünya samasine indiğinde ondan sonra pey 23 senede Cibril aleyhisselam Allah'ın izniyle Allah diyor Muhammed'e bu bu suraları okuyur tebliğ et. O da gelip tebliğ ediyor. 23 sene. Neye göre? Zamana mekana göre. Yani bir hadiseye göre yani Allah'ın istediğine göre indiriliyor. Ondan dolayı Kur'an bir seferde Diğer çitaplar gibi indirilmedi. Ama bir seferde nereye indirildi? Sema dünyasına indirildi. O da ne gündür? Racih olan Ramazan ayındadır. Ramazan ayında da racih olan on son gündedir. On son gününde de teklerindedir. Teklerinden de alimler bazı tercih etmiş Kadir gecesindedir. Kadir gecesi de tek gecelerdedir. Yen cilin birdedir, yen cilin üçtedir, yen cilin beştedir, yen cilin yedide, yen dokuzdadır. Bu gezelerin arasındadır. Bir kısım sahabede iştihaden demişler, 27 Kadir gecesidir. İhlaflı bir konudur. O gecede sema dünyasına inmiştir. Niye tek tek inmiştir? Hatta Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde 23 23 yirmi senede tam yerleşsin. Ve hakikaten yerleşti. Resulullah tahakkiyle tebliğ etti. Ondan dolayı hiçbir hata Kur'an içerimde olmadı ve olmazdı. Bu da neye delalettir Allah Teala söz vermiştir. Kur'an içerim hatadan münezzehtir. Nasıl hatadan münezzehtir diye hata e, yani o tehriften de kurulmuştur. Yani onu kimse içine ne ekleyebilir ne fazla şey yapabilir. Cirmi e, üç senede indi. Ne diyor Allah Subhana Teala İsra İsa surasında? Wa Farraknahu farqnahu ltaqrahu 'ala nasi 'ala mukthin. Ve anzelnahu tenzile. Parça parça indirdik, zamana yaydık. Tenzile indirdik onu senin üzerine. Hatta insanlara okuyarsın. 23 üç sene de sahabeler de peyder pey Resulullah gibi ezberlediler onu. Yer ayette, Furkan'da وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا kafirler dediler ki لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُمْلَةً وَاحِدَةً Niye bir, birden inmiyor Kur'an bunun üzerine? Niye peyderpe yanıyor? allah Teala izah ediyor. كَذَالِكَ لُنْثَبِّتَ بِهِ فُعَدَكَ Biz indiririz peyderpeyi ki kalbinde yerleşsin. Çünkü bu da neye delalettir? Eğer Kur'an içeriği mahluk olsaydı, Allah Teala aciz değil, haşa ve kefe. Muhammed'in kalbine diyerdi ezberle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir geceleri kardu Kur'an'ı hepsini okurdur. Yapamazdı Rabbil Alemin, yapardır. Niye peyderpey indi? Resulullah da zor ezberliyor, mudarese ediyor, unutmasın diye zorluk çekiyor. Neden? Çünkü bu delalettir Allah'ın kelamıdır yaratılmamış. Eğer yaratırsaydım Muhammed'in kalbine de koyulurdur. Muhammed kakardır sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Kur'an'ı bilbil gibi okurdur. Hiç de bir sorun olmazdır. Sahabaya da yapabilirdi, bize de yapabilirdi ama öyle değil. Onun için Resulullah diyor Kur'an-ı en çabuk unutulan Kur'an-ı Devamlı okuyacaksın. Bazen insan tefekkür ediyor. Niye Kur'an-ı Allah'ın kelamıdır? Çabuk unutulsun. Onun için hafızlar devur yapmasa da unuturlar. Neden? Bu da bir mucizedir arkadaşlar. Mucize şudur, allah Teala'nın bir rahmetidir. Rahmeti de şudur, allah Teala diyor ki her zaman benimle ol. Çünkü allah Teala'dan uza olsan şeytan alır götürür seni. Her zaman müdahale sayıdan adam nedir? Evliya Allah olur. Evliya Allah nasıl olursun? Her zaman Allah'ın yanında ol. Her zaman Allah'ın yanında ol Evliya Allah olursun. Evliya Allah olmak kolay bir şeydir. Yani Evliya Allah soyla, soyluktan değil. Benim soyum böyledir. <gülüyor> Maldan da değil. Neydendir? Ameldendir. E Kur'an'ı devamlı okumak, müdares etmek nedir? En büyük amellerden birsidir. Onun için el Sünnet diyor ki Kur'an-ı Kerim Levh-ül Mahfuz'dan nereye indi? Beytil İzzeti fi semâ-i Kadir gecesinde inna enzelnahu fi leyletin kadri. Kadir gecesinde indirdi onu. inna enzelnahu fi leyletin mübareke. Başka bir surada, duhanda mübarek bir gecelerinde. Sonra Bakara suresinde, şahr-u ramazan illeri unzile fihil kur'an. Ramazan ayında kur'an indi. E bunlar neye delalettir? Bunlar delalettir ki kur'an içeriyeyim Allah'ın kitabıdır. Peyder pey Resulullah'a inmiştir bu zamanlarda. Ramazan ayında. İlk enen kuran içerimden hangi suraydır? Hepimiz bunu biliyoruz. Gari İra'da ne indi? İkra. Ne suresidir? Alak suresi. Beş ayet indi. İkra. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Resulullah dedi, ne ane bir Cibril geldi, oku. Ben okuyamam, ben ummiyim yani. İqra üçüncüde sıktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle sıktı ki Resulullah korktu. İqra bismi rabbike alladî khalaq. Khalaqal insâne min alaq. İqra ve rabbukal ekramu. Alladî alleme bil kalemî allamal insâne mâ lem yağlem. İlç bu indi. En son inen de ayet hangisidir? Bakara suresi 281. ayettir. Wattaku yevmen tercunu fihi ila Allah turciunu fihi ila Allah thumma tuva kullu kullu nefsin ma kesebet ve la yuzlamun. En son ayet de bu indi. Eydir Kur'an içeriğim 23 cenerle tamamlandı. Her Ramazan ayında, Ramazan Kur'an ayıdır ya Kur'an inmiş, her Ramazan ayında Cibril aleyhisselam gelirdi, 23 senede Resulullah'tan otururdu, müdaresi yapardı Ramazan aylarında. Özellikle Kadir gecelerinde. Ne yapardı? Rasulullah nasıl hafızlar, bir hafız okur diğeri tutar onun için, Cibril aleyhisselam da Resulullah'ı dinlerdi. Hıfzını kuvatlantırdı. Ayetleri yeri yerine koyardır. Bu ayet bu Bakara'dadır. Bu ayet El-Umran'dadır. Bakara Surasından sonra Nisa Surası gelir. El-Umran gelir. Nisa gelir. Bunları Cibril Aleyhisselam ne yapmışlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerleştirmiştir. İyidir. Kur'an indiğinde 23 de yazıldı mı? Evet yazıldı. Resulullah'ın haberi vardır. Evet Resulullah'ın kontrolü altında Kur'an-ı Kerim 23 senede yazısı tamamlandı. Kur'an-ı Kerim'in özel yazılı e, sahabeleri vardır. Vahiy yazan sahabeler vardır. <gülüyor> Bunlar Mekke'de az vardır Kur'an-ı Kerim'i. Okup yazarlığı olan insan az vardır Mekke'de. O, o, o sahabeler de Kur'an-ı Kerim'i yazıyorlardı. Onlardan da kimleridir? Hazret Ebu Bakr Sidiq, o kubiyazardır, vahiy yazan. Hazret Ömer, Hazret Osman, Hazret Ali, ha? Ma'awiye, Hazret Ma'awiye bin Abi Shufyan, vahiy yazanlardan idir. Oğlu Yezid vahiy yazanlardan idir. E, pardon, kardeşi Yezid. Hazret Ma'awiye'nin kardeşi vardır Yezid. Şam valisidir. Hazreti Ümer zamanında vefat etti. Büyük bir sahabedir Vefat ettikten sonra Hazreti Ümer de maviyeyi yerine atadı. O çizsi neydir? Vahiy yazanlardan iyidir. Abdullah İbni Ravaha bu da vahiy yazanlardaydı. Amir <gülüyor> İbni Fuheyr Ubey İbni Ka'b Thabit İbni Kays Subeyr ibn Avvam, Halid ibn Velid, Ala ibn el Hazrami, Amr ibn As, Muhammed ibn Maslama, Abdullah ibn Abi Arkam, Hamzala ibn Rabi' el Usti, Halid ibn Said ibn Abi el As, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubey, Abdullah ibn Ubey biliyorsunuz münafıkların başı oğlu Abdullah büyük sahabedir vahiy yazanlardandır. E Zeyd ibn Thabit bu dağları da vardır. Bunlar özellikle baş katibleridir. Resulullah'ın zamanında Kur'an içerimi bunlar yazardılar. Bunlar Resulullah'tan devamlı Resulullah'ın peşindeydiler, ayrılmazlar. Devamlı Resulullah'tan seferde, hazarda, savaşta ne vahiy geldi hemen ellerini alırdılar, bunu kaydederdiler. Bunları yazardılar. Ayet ayet neredeyse onları hepsini işlerdiler bunları. Eydir bunları ne de yazardılar? Bunları deride yazardılar. Deri. Hayvanın derisinin arkasında yazardılar bunu. Yende çemikte yazardılar. Hayvanın bel çemiğinde çürek gibi bir şey var. Onun develerçi ceniş olur. Orada yazardılar. Yende hurma ağzının dallarında yazardılar olardı. Eee de işlenilmiş e, hurma ağacının dalları var. Böyle işlenir. Oların üzerinde yazardılar onu. Vasayrı ellerine gelmiş. O zaman çağta yok olmuş. da yazardılar bunları. Resulullah zamanında bunlar hepsi yazıldı. Resulullah'tan sonra Sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır zamanında hafızlar Yemame Savaşı'nda biliyorsunuz 70 tane hafız ne oldu? Şehit oldu. Yemame Savaşı hangi savaşıydı arkadaşlar? Musaylimel Kezzab. Neredeydir Yemame Savaşı? Bugün de Riyas. Şehrin tarafında o taraflarda, o civarlarda Musaylimel ben-u Hanife, ben Hanife e, e, kabilesinin musallime başındaydı. Orada o savaşta çok sahabe öldü. 70 tane hafız öldü. Ölürken Hazreti Ömer ne dedi? Geldi Ebu Bakır Sıddiq'a radıyallahu anhüm dedi ya halifeti Resulillah. Ey Resulullah'ın halifesi. Hafızlar ölüyor. Şehit oldular. Korkarım hafızlar azalır. Kur'an içelim. Onun için Kur'an-ı Kerim'i ne yapalım? Kayda alalım. Toplayalım. Ondan dolayı Hazreti Abu Bakır ilk önce te tereddüt etti. Nasıl olur Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi ben yapayım? Bak ne kadar sünnete diler? Titizdiler. Ondan sonra Allah hidayet verdi. Madem biz her bir iş yapıyoruz doğru bir şey yapıyoruz. Bid'atte değil bu. Dinde yeri var, Resulullah emir vermiş, yazılmış, toplanılmış bir yere ne yaptı? Abu Bakir emir verdi, bir eçip kurdu. O eçipin başına da sahabelerden vahiy yazanları getirdi. Bu Kur'an-ı hepsini topladılar. Toplayandalar ne oldu? Hazret Abu Bakır'ın yanında kaldı o. Evet, bu topladıkları suraları hepsini getirdiler hurma şeylerinden, kemikten bazen da taşta yazardılar. Böyle ceniş kayalarda bermer gibi onlarda yazardı. Bunlar hepsini topladılar. Suraları tertip ettiler. Sahabeler hafızlara göre. Hepsini e, yedi harf Kur'an-ı Kerim bilirsiniz. Yedi harf üzerine inmiştir. Onu da tertip ettiler. Bunlar da nerede kaldı bu Kur'an-ı Kerim? Hazret Ebu yanında kaldı. Hazret Ebu Bakır'dan sonra Hazret Ömer'e geçti. Hazret Ömer öldürdü, sonra kızı Hafsa, Resulullah'ın hanımı, muminlerin anası yanındadır. Ondan sonra Hazret Osman döneminde ne oldu? Sahabeler çok yayıldı. İslam yayıldı. Çok acemiler, yani gayr arabiler Arap olmayanlar, İslam dinine girdiler. Bu sefer ne yaptılar? Kur'an'a e, değişik şeyler, lehçeler ekliyorlar. Yani lafz Kur'an-ı Bazı alimler o zaman da tabi'in alimlerinden Kur'an-ı yanında bir şeyler yazıyorlar. Not yazıyorlar, hadis yazıyorlar. <gülüyor> Bürcün sahabenin birisi Hüzeyfe bin İlyemen Irak'ta İrak'ta sahabeler, şey insanlar Kur'an-ı yanlış okuyor. Gelir Hazreti Osman'a diğer yetiş. Yetiş. Ya emir-el müminin Allah'ın kitabını bozulmasın, şey olmasın, ne yaparız bunu? Kurtarmak için toplamamız lazım. Onda yine bir ekip kurulur, bütün sahabenin görüşüyle ne olur? Kur'an-ı Kerim yeni baştan toplanır. Öyle toplanır ki bir kelime için kaç taneye başvurulur? Şahidin olmasa, kaç tane seninle olmasa, yani öyle toplanır ki bir fethesi kesre olmuş diye imkan yoktur. Onun için Kur'an dedik bize mütevatir şekilde gelmiştir. Öyle bir ince içip kurulur ki bir açıp kurulur imkanı yoktur o içip hata yapsın. Başlarında da kim var o insanlar var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldüğünde hepsinden razıdır. Allah Subhanahu ve teala bunları da ne yapmıştır? teskiyet etmiştir. Kur'an-ı hataya uğramaz çünkü Allah Subhanahu ve Teala ne buyurmuştur? İnne nahnu nazzelnâ zikra ve innâ lehu lehâfidun. Biz Kur'an-ı indirdik. Biz onun kurumasına ne yapmışız? Söz vermişiz. Onun için Kur'an-ı bugüne kadar neden demun zethir değişmemiştir. Eydir Hazreti Osman bunları ne yaptı? Topladı. Dört tane de Kur'an aynı şekilde nesk etti nasihler. Bir tane kaldı yanında, bir tane Mekke'ye gönderdi, bir tane Irak'a gönderdi, bir tane Şam'a, bir tane Misir'e gönderdi. Kur'an-ı Kerim budur. Buradan ezberlersiniz, buna göre Kureyş lehcesinde de topladı oları. Diğer kuran içelimleri. Kimin yanında Kur'an-ı Kerim var getirsin, halifeye teslim etsin. Ümmet hepsi icma'an getirdiler Kur'an-ı Kerimleri halifeye teslim ettiler. Halife de onları topladı. Ne yapsın bunları? Yok etmeleri lazım. Allah'ın kelamıdır. Çünkü olmaz sağa sola atılsın. Bir tane kalır, sonradan o hata üzerine de gider. Ne yaptılar? Kur'an-ı Kerim hepsi toplandı. Hazret Osman İstişareyle karar alındı. Hz. Usman da onayladı. Bunlar hepsi yakılacak. Ki en iyi şeyi yok etmek için nedir? Yakmaktır. Bugün de de Kur'an-ı Kerim yırtıldı. Kullanılmaz hale geldi. En güzel şey nedir onu? Yakacaksın. Bazı insanlar diyorlar yakmak saygısızlıktandır. Hayır. Çünkü o maddeyi yok etmenin imkanı yoktur. Neyle o yok edersin onu? Ya yanmakta. Niye yok ediyorsun onu? O niyete bağlıdır. Ben yok ediyorum bunu bundan kimse fayda bulmasın. Evet sen en böyük babal alırsın. Ama ben yok ediyorum bunu bu e, kimse bu hatayı gitmesin. Yeni de bu Kur'an içerim kullanılmaz hale geldi. Yok etmesek bunu kalır elde salda solda saygısızlığa <gülüyor> muarraz kalır. Onun için ben bunu yok edeyim Allahu Teala'nın kurumak için. Bu nedir? Bunun ecri var. Bugün de bizim elimizdeki defolu Kur'an-ı Kerimler matbaada da var. Sonradan yırtlanıyor, kullanılmak kullanmak, kullanmak haline çıkıyor. Bunu ne yapacağız biz? Ne yapacağız bunu? Bunu toplayacağız, en güzel şekilde yakacağız. Eydi bunu toplasak bir depoya koyacak. Ne olur? Ya çok da oldu, Binlerce Kur'an-ı Kerim oldu. Bu ne olacak sonuçta bunun? Faydasızdır. Onun için yakmak en güzel şeydir. Bu da sahabenin sünnetidir. Bir de her normal sahabe değil. O sahabedir için Raşit Halife'dir. Oların sünneti bizim için sünnettir. Evet Kur'an-ı Kerim'i Allah Subhanahu Teala böyle hefz bugüne kadar. Onun için bugüne kadar Kur'an-ı Kerim Allah kurumuştur. Hiç kimse bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'i oynamamış, yerine de hata koymamıştır. Fransızlar, Yahudiler 30 senelerinde Cezayir'de işgalinden sonra Kur'an-ı Kerim'i bastar eksik ayetlerle deneme yaptılar. İndirdiler piyasaya. Hemen kokusu çıktı. Hemen alimler fetva verdiler bu Kur'an-ı yakın. Hemen her şey Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Onun için Kur'an-ı imkanı yoktur. Hiç kimse yer üzerinde değiştiremez. Ve bugüne kadar da de delil de desen 1400 senedir. Şeytan o zaman da vardır, bu zamanda vardı. Yahudiler o zaman da vardır, bu zamanda vardı. Hristiyan o zamanlar vardır, bu zamanda var. Batiniler, zındıklar o zaman da vardır, bu 1400 senedir vardılar ve sona, sona kadar var olacaklar. Ama değişemezler. Dünya da ellerine geçmiş, değişemezler. Çünkü Allah söz vermişti. Diğer kitaplara dedik söz vermedi. Kime amanet etti oraları? Alimlerine o dinlerin. Ama hakkıyla mukayyet olamadılar ona. Değişildi. Öyle değişildi ki hiçbir izi kalmadı. Tavrat ki İncil Allah'ın kitabıdır, haktır. Ama elimizdeki adı tavırattır. Onun haricinde her şeyi bozuktur. Evet. Onun için birine gelse bu tavırata yemin et, etmem ben. Evet, tavırat Allah'ın kitabıdır, inanırım. Onu inkar eden kafir olur. Ama bu tavırat değil. Resulullah geldiğinde Allah Teala dedi, elinizde elindekili değiştirilmiştir. değişilmiştir. Elindekiler incil muharraftır. Evet, bugün de Bu kadar. Allah hepimizi Kur'an-ı Kerim'i yüceltmeyi, onu tazim etmeyi bütün Müslümanlara ve bize allah Teala o tazimi nesip etsin. O tazim gönlümüzde olur, sonra o tazimin de gönlümüzde kalması değil, bedenimize, devrenişimize, yerimize yansımasını da bize nesip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.